Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Abdest için lensleri çıkarmak gerekir mi? Gözün içini yıkamak abdestin şartlarından olmadığı için e, lensleri çıkarmaya gerek bulunmamaktadır. Eğer böyle bir şart olmuş olsaydı, yani gözlerin içi yıkanması gerekmiş olsaydı, Elbette ki lenslerin alt kısmının da su ile ıslatılması gerekirdi. Ancak yüzün yıkanması emri bize gücümüzün yettiği yani suyun ulaştığı bölgeleri gö içermektedir. Gözün ta içlerinin yıkanması kastedilmemektedir. Dolayısıyla lensleri çıkarmak gerekmez. Bu da insanlar için bir sıkıntı ve zorluk demektir. Vehamdül الillahirram alemi.